Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş takos geliyor. Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün bir metropolitika'da birlikteyiz. Aysun hasta olduğu için gelemedi. Ama Aysun yerine bir konuğum var. Ee, sevgili Nora Şeni, Paris 8 Üniversitesi, Şehircilik Enstitüsü, Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Nora Şeni. kendisi aynı zamanda İstanbul'daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün direktörü. Hoş geldin Nora. Merhabalar. Şimdi bu enstitüde bir şehir gözlem merkezi var. Yıllardır çalışmalarını izliyoruz. Hı hı. Ve çok yani toplantılara katılıyoruz. Hı hı. Sağ çalışmalarını izliyoruz. Yayınları izliyoruz. Bu enstitüyle başlayalım istersen ilk önce. Bu enstitü çünkü İstanbul'daki önemli kurumlardan biri aslında şehircilik açısından. En eski enstitülerde araştırma enstitülerinden biri. Kurulduğunda yani 1930'da daha çok arkeoloji ağırlıklı kuruldu. 1980'lerden itibaren de beşeri ilimlere açıldı Um, ve de işte beşer ilimler dediğim zaman ne var? E, tarih, Osmanlı tarihi, Bizans e, şehircilik dediğin gibi e, siyaset e, ve e, neyi unuttum? Bir şey unuttum galiba. E, yani ekonomi Hayır tarih. ekonomi yok. Senin ekonomi ilk hatırladığım için evet. <gülüyor> hemen aklım oraya geliyor. <gülüyor> hayır ekonomi yok. Ta ya, e, ağırlıklı olarak yine arkeoloji e, e, tarih e, siyaset. coğrafya siyaset coğrafya ev i̇şte, o şeyin içinde şehirciliğin içine evet. yani kentsel e, yaklaşımların içine mekansal yakın, yaklaşımların içine e, koyuyorum e, özelliği şu bu enstitünün e, dört tane e, observatörü var Nasıl istiyorsunuz observatör e, gözlem, gözlem merkezi, merkezi. yani de. böyle on, bir çalışmalarımızı organize eden e, dört e, ayrı aks diyelim birisi işte şehircilik ve İstanbul gözlem merkezi, diğeri Türkiye'de siyaset hayatının gözlem merkezi Avipot. Bir Bakuda bir ekstansiyonumuz var, bir antenimiz var. Ona da Kafkasya gözlem merkezi diyoruz. Bir de yeni kurduğum benim kent politi kültür politikaları ve kent adlı bir başka bir bölüm daha var. Evet bu çok yeni aslında, aslında değil mi? Bu evet, bu yeni. falan Evet galiba. işte geldim. 3 sene oldu. 3 sene oldu evet. evet. Bunlar yani bunun bu Enstitü'nün misyonu Türk araştırmacılarla Fransa araştırmacıları beraber çalıştırmak ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü müthiş bir ilişkiler arasında Fransa Türkiye ilişkileri arasında müthiş bir Stabilite elemanı olarak var çünkü buraya gelen en ufak bir doktora öğrencisi geldiğinde bir şey bir bir kütüphaneciyle tanışıyor bir üniversitede birisiyle çalışıyor buraya gelip kaldığında ki en az iki sene üç sene kalıyor o esnada bütün bu ilişkilerini geliştiriyor döndüğünde Fransa'ya döndüğünde bu ilişkileri um, gen hala genişletmek mecburiyetinde ve de, uh, canlı tutup um, uh, genişletmek mecburiyetinde. Çünkü uh, işi o yani, spesiyalitesi o. Onunla istihdam edilecektir sonra üniversitede ya da araştırma birimlerinde. Türkiye spesiyalisti olarak ya da Osmanlı spesiyalisti olarak vesaire. Dolayısıyla böyle bunlar işte siyasi uh, giriş, iniş çıkışlara hali uh, lakaydiye içinde davranabilen e, dolayısıyla bir stabilite oluşturabilen e, sul e, araçları. <gülüyor> evet onların ayrı bir <gülüyor> zamansallığı ve ayrı e, dinamikleri var. E, sanatla ilgili, araştırma ile ilgili kurumların politikaya göre böyle dirençli ve şey halleri var. Yani daha süreklilik taşıyan evet, doğru. E, ve tabii bu çok şey kazandırıyor kentlere. Çünkü kentler aslında ideolojilerle değil, deneylerle, deneysellikle zenginleşiyor. ideolojiler kentleri biraz <gülüyor> araçsallaştırıyor ama dediğin çok doğru. Kültürle ilgili kurumlar, sanatla ilgili kurumlarsa kentleri zenginleştiriyor. Bu tabii yani İstanbul'un bir Avrupa'ya açılan penceresi bağımsız çalışan bir kurum gibi de bir özelliği var. Çünkü hep biz milli sınırlar içinde bakıyoruz ama bilim ve sanat kurumları aslında milli sınırların içinde pek durmuyorlar. Yani tabii ki dil yani langaj işte hı hı. bu bir tabi şey oluşturuyor bir coğrafya oluşturuyor ama hı. bu ama e, e, ülke sınırlarıyla e, sınırlı işte sadece Fransızlarla sadece işte şeyle ilgili değil aslında bütün dünyaya açılan bir e, çalışma Evet, evet evet. evet. Ben evet. çok sayıda insan tanıdım. Açıkçası enstitü <gülüyor> benim hayatımda üniversite kadar yer tutmuştu, onu söyleyeyim. Benim, bizim enstitü? Evet, Oo. çünkü ben öğrenciyken... <gülüyor> Gidip enstitünün... geldiğim yer, sen Aa. frankofonsun tabii. Ee, Hı -hı. Ya tabii o, o bir şey, o bir önemli şey ama Hı -hı. bütün e, şey ona bağlı değil. Yani Fransızca bilmeseydim de gene enstitüye gelirdim. A, tabii canım bizim evet. e, aksiyonlarımız, sempozyumlarımız ya da seminerlerimiz ille de Fransızca değil. ya Türkçe oluyor, e, İngilizce oluyor yani. Hatta birçok çok Türk hocayı ben evet. açıkça söyleyeyim mi? Ben Türkiye'yi sizin en üstten tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> yani <Çok> meslekle <gülüyor> ilgili onu söylemek zorundayım çünkü öğrenciyken... Evet önemli bir <gülüyor> ekspertizimiz var bu konuda. Yani, evet. yani ekspertiz lafını hiç sevmiyorum böyle evet. çok şey yapıyor, teknik bir e, transmisyon yapıyor. Yani bir şey bir teknik bir, sanki teknikler e, öğrenin, öğrenildiği zaman. Her şey öğrenilmiş olur oluyor gibi yapıyor fakat hakikaten bir, bir e, getirebileceğimiz bir takım şeyler e, varmış demek. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu belki şeyden oluyor ama ben, ben çekingen bir insanımdır öyle pek şeylere giremem yani kamu salonlarına pek ha, giremem evet, hele özellikle <gülüyor> sizin sarayın duvarlarından içeri girmek de e, o kadar kolay değil. Ama, bu yeni e, oldu bu şeylerle e, bu işte güvenlik meseleleri yeni çıkan şeyler evet, işte şeylerden doğru. sonra çantalardan izin falan olmadan evet. kapıdan evet, gi tabii, tabii. üniversite ama bu, gibi ama bir, bir kere girdikten sonra yani evet. Fransız sarayının mekanına girdikten sonra bizim enstitüye elini kolunu sallayarak giriyorsun. Tabii tabii çok. Kütüphaneye büyük bir mesela rahat. hiç randevu almadan herhangi bir belge göstermek zorunda olmadan e, girip oturup çalışıp gün aşırı e, kitaplara ulaşabilirliğinin var yani. Evet ben hı. de o rahatlığı hissediyorum. Çünkü hı hı. sahiden kapıdan girdikten sonra yani o dış kapıdan hı hı. ondan sonra büyük bir enstitü aslında kullanıma amade. Yani aynen, e, aynen. Her aynen, şekilde aynen. yayınları izlemek. Aynen. işte ben oraya gittiğim zaman mesela e, eskiden biliyorsun Türkçe kitaplar fazla çevrilmiyordu Türkçe'ye. işte bizim bir, bir e, çeviri siyasetimiz var. E, Fransızca, Fransızca e, araştırmaların neticelerin Türkçe'ye çevirip bir Türkçe yayın serisi başlattık. Bir tanesi kitap yayın eviyle. Evet, Beş tane kitap çıktı onlarla. Ya. Şimdi de elektronik yayına geçeceğiz. Çok daha fazla yayın yapabileceğiz. Bunu işte hem İngilizce hem Fransızca hem Türkçe yapacağız. Dolayısıyla bir yani İFE'ye bir editör olarak, bir yayın evet. kurumu olarak da işe ev görecek. Evet, benim öğrencilik <gülüyor> zamanlarımda bu imkanlar olmadığı için <gülüyor> Ee, ...mesela sizin enstitünün kitaplarından... ...fotokopi çekmek benim en önemli işlerimden... ...biriydi. Hmm. Evimde böyle gayet hmm. güzel... ...kartonlara ciltlenmiş olarak... Hmm. ...sizin enstitütteki yeni kitapların... ...ve bazı periyodiklerin... Hmm. ...benim açımdan ilgili hmm. onların ciltlenmiş... Bu... ...kendim tarafından ciltlediğim şeyleri dururdu... <gülüyor> ...beyaz böyle kartonlara... <gülüyor> bu, bu, bu fotokopi <gülüyor> siyasetine karşıyız tabii biliyorsun... ...yani fotokopi evet. ettiriyoruz ama... Evet. E, ...kitaplar almak lazım... ...kitaplar da ama. yaşasınlar yani... <gülüyor> ama yoktu o zaman ...yayıncılar işte da şey etsin... Evet. E, Evet. Bizim de kitaplarımız çıksın çünkü. Onlar da para kazanmayınca bizim kitaplarımızı basmıyorlar. Evet. Biz bugün aslında ilginç bir tesadüf. Aynı zamanda e, sabah Ömer Madrun'un da duyurmuş olduğu gibi... E, ...Taksim'deki bu kentsel tasarım e, projesini ya da bu şehircilik projesini... E, ...biraz değerlendireceğiz seninle. E, bu değerlendirmeyi yaparken de tabii aslında birazcık da şehir meydan, cadde falan gibi konulara da e, girmiş olacağız. Çünkü aslında bütün bu kamusal alanlar şekillenirken özellikle 19. yüzyılda meydanların tabii önemli bir işlevi var. Ee, İstanbul'da Ondan da. Ondan evvel de. On evvel. Meydan, evet. meydan hep çok önemli olmuş. Yani evet. sivil toplum oluşması Tem, için. Evet ama şekillendirilirken yani hmm. 19. yüzyılda hmm. biraz e, bir irade bir, vardır. Irade var hmm. evet hmm. burada bir e, kamusal hmm. bir irade ile birlikte şekilleniyor ve bugüne hmm. kadar da bu geldi aslında. Hmm. Hmm. Oysa ki hani orta çağ meydanlarında da mutlaka şey var hmm. e, bir irade var aslında ya yer aldığı kamu yapıları ile birlikte düşündüğümüzde fakat Şimdi şöyle, şöyle evet. şunu teklif edeyim sana yani. Taksim meydanı şu anda niye bir meydan değil gerçek bir alan meydan değil nasıl kamusal bir alan meydan dediğimiz yani şehircilik evet. literatürü içinde e, meydan denilen bir şey değil. Neden? Çünkü e, cephelerle onu et, etrafındaki cephelerle bir diyalogu yok. Tamamen kopuk yani hiçbir yani e, hiçbir yere uzanıyor o da olabilirdi ama o da organize olurdu. Yani park tarafına uzandığı, bahçeler tarafına uzandığı tarafı var. Onu yani o yok olmasın. Ama diğer e, cepeler bir diyalog yok. Yani etrafıyla e, bir e, giriş çıkış e, olma, bir geçit yeri olma dışında bir diyalogu yok. Bu baş, evet. baş baş başta söyleyebileceğim şeyler. Ama biri. bu şehircilik yani, de bir e, dikotomisi değil mi? Bu zaten çağda şehircilikte bu e, bütünsel e, tasarım düşüyle. Hı. Kapitalist şehrin bu e, malzeme deposu gibi tek tek binaları hı, yerleştirme hı. şeyi yani hı, bir hı. E, şey uzamı neoklasik manada tasarlanmış bir uzam e, fikriyle hı, hı. Hı. Eşyaları sanki dizer gibi yapılmış hı hı işte gökdelenler hı hı. apartmanlar şimdi hı hı. Taksim bu ikisinin karşılaştığı bir yer yani hı hı. ana fikriyle hı hı. sonraki gelişmeler 1950'den sonraki hı hı. gelişmelerin iç içe girdiği o yüzden de belki hı hı. bu senin söylediğin çelişki hı hı. ya da tanımsızlık ortaya çıkmış bir yer değil mi aslında hı hı. Hı hı. bir bakıma da bu da bir gösterge. Doğru doğru evet. fakat Taksim'e bir şekilde meydan yapan her şeye rağmen o abide var ortada. 1929'larda yapılan kanonikanın evet. tasarlamış olduğu Monjeri'nin de etrafındaki düzenlemeleri yaptığı, yaptı. Evet. O, o, onu o, bir şekilde onu belirleyen yani bu cumhuriyet anıtı var, cumhuriyetin evet. e, malzemesi olan bir bir şey burada bunu onu söylemek önemli bence. E, e, Pierre Nora'nın e, kitabı vardır bilirsin, e, de la mémorial yani e, hafıza mekanları. Böyle bir hafıza mekanı olarak e, inşa edilmiş bir mekan burası. Yani burası işte Anıt Kurtuluş mı? Anıttan bahsed evet. Anıt ve etrafı. Evet. Anıt ve etrafı. Dolayısıyla böyle bir e, cumhuriyet cumhuriyetin e, hafıza mekanlarından biri. Evet çok önemli Bu, bir hafıza evet, mekanı. Evet. Ama Ondan aynı sonra da, da bir, bir Mayıs evet. hafıza mekanı oldu ki evet. geçen seneki, iki, iki, iki sene evvel miydi hatırlamıyorum. Tekrar kutlamaları orada, vardı, kutlamaların başlayalım. orada olması için müthiş bir mücadele verildi. Dolayısıyla burası bir e, e, hafıza mekanı. Ama şimdi anıt mesela. De, bir dramatik tarafı var. İki evet. dramatik tarafı var. Birisi savaş evet. ve, ve, ve zafer. E, diğeri de e, o, işte şeyler. E, orada olmuş olan e, e, bir şey olmuştu. Ne, hangi tarihte? Yani evet. bir Mayıs'ın tabii o kanlı bir Mayıs kan, yani. bir, bir kanlı evet. tar tarafı var. Bir de ondan sonra işte Muzaffer, yine Muzaffer evet. bir e, mücadele var ki tekrar orası evet. şey olmuş. E, e, i̇şçi e, yani evet, bir, bu, bir, bir bu Mayıs'ın selebrasyonu. Karakterist evet. Evet. meydana çok önemli bir karakteristiği. Evet. Aslında bu siyasi evet. temsil alanı olarak kazanmış olduğu işle bu çok önemli. Evet. Fakat ilk bu şeyle başlıyor galiba. Biraz anakronik bir simge olarak. Bu Cumhuriyet anıtı 28'lerde, 26'larda falan başlıyor galiba bunun ilk girişim. İstanbul esnafı tarafından yaptırılıyor biliyorsun. esnafın yani gayrimüslimlerden hmm. toplanan bağışlarla vesaire oradaki büyük işte mağaza sahipleri falan. Hmm. Ee, bu tabii Ankara'ya karşı bir jest. İstanbul'un bir jesti yani. Ne zaman bu? 28'ler, 29'larda açılıyor. Cumhuriyet sonrası. Evet Cumhuriyet'te İstanbul diyor ki bir anıt yapılsın. Hatta ha. Cumhuriyet Halk Fırkası mebusu bu girişime önderlik ediyor. Şeyden, yine anıttan bahsediyoruz. Anıttan söz ha, ha, ediyorum. Başka bir Fakat, şeyden bahsediyoruz. Ben hı. şu ana, anakronizmi şey yapmak istiyorum. Çünkü o sırada Ankara'da daha sonra 30'lardan sonra aslında bir ulus devlet programı daha evrenselci ve şey üzerine kuruluyor. Hı hı. Ee, bir e, daha modernist bir program üstüne kuruluyor. Laik bir program. Hı hı. Fakat anıt İstanbul tarafından şekillendirilmiş olduğu için İstanbul'da hala birinci millinin şeyleri var. Birinci Milli Programı'nın hı hı. bir renkleri e, var. Kültürel e, programı var. Yani onun hı hı. şeyi var. Hı hı. E, ne diyelim? O, onun kromatizmi var. Evet. O, o onunla şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla hı hı. anıt hı hı. ve o yüzden dikkat edersen yeni Osmanlıcı e, Selçuklu tarzında. Hı hı. Aslında bir oryantalist tarz yansıyor. O da ta şeyden hani gelir. Kamu yapıları hı hı. birinci milli tarzında yapılmış. Yani bu oryantalist e, kamu yapılarından hı hı hı. E, gelir o döneme kadar. Sonra Cumhuriyet Programı kesin bir şey içeriyor, kopuş içeriyor bu noktada hı hı, o anıttan hı. sonra hı hı. ve ondan sonra artık yani anıt kabir gibi mesela hı. son derece soyut evrenselci programa gönderme yapan şeyler oluşuyor. İşte bu dikotomi yani bu ikilen hı. aslında günümüze kadar bu opera cami e, ...ikileme olarak da geliyor. Yani yani, onu onun şeyini görüyorsun. Evet, evet oradaki Hı -hı. anakronizm aslında birinci milli... ...çünkü İstanbul'daki elitin... ...mimarların Hı -hı. mesela işsiz kalmasıyla... ...sonuçlanıyor. Çünkü Ankara'daki program... ...daha evrenselci. Hı -hı. Yani bütün o... ...birinci milli repertuarını oluşturmuş... ...olan mimarların çoğu... Ama o sadece Yani otuzların getirdiği yeni bir de mimari... ...stil var. Yani. Tabii bir dinamizmle birlikte... ...bütün dünyada böyle oluyor. Şayon'un ...Paris'te Şayon'un yapıldığı... ...bu şeye çok benziyor... ...Ankara'daki... Anı kabir, e, e, yani evet. o, o tür çizgiler. Evet. E, sonra tabii bunu Almanya daha böyle bir ayrık açık arıyor. Ama ille de öyle çıkmıyor ortaya yani. Ama e, işte, i̇lle de faşizan değil, değil yani. Değil da, evet. şimdi e, Tim da geldiği zaman Hı. hani şeyle geliyor beraberinde aslında bir takım mimarlarla geliyor. Mesela Hı. yani çok amaçlı salon, spor ve bir sarayı. Şimdi bakarsan kapısında Tayden böyle dik şeyler var. Hı. Ama bir taraftan da kentin en önemli Kültür mekanı haline geliyor ve bütün spor karşılaşmaları... Hı hı. Buz pateni gösterileri, konserler, her şey spor Hı -hı. ve sergi sarayında oluyor. Açık hava tiyatrosu. Hı -hı. Gene Hı -hı. kentin çok önemli bir kamusal mekanı ama opera nedense aynı şekilde. E o zaman yetiştiremiyorlar. yetiştiremiyorlar. Opera bitti, yetiştiremiyorlar <gülüyor> bittiği zaman. Kaç yıl sürüyor? 20 yıl mı sürüyor inşası? Oo, daha fazla. 40'tan 1970'e kadar 30 yıl, 30 yıl bir inşaat birinci bir. etap var. Evet. Ondan sonra yangından sonra da bir 7 yıl daha var. Evet. Yani, yani Dolayısıyla şimdi gene... yetişemiyor. Yani birinci enspirasyonun bir, birinci ilhamın şeyini o, o bitmiş oluyor. Onun çizgileri bitmiş oluyor. Başka bir, bir, bir proje olmuş oluyor sonunda. Benim aklıma Onu, hep şu geliyor. orada işte. <gülüyor> evet benim aklıma <gülüyor> da şu geliyor. Şimdi futbola karşı da çok büyük bir reaksiyon var. Ama futbol kışlanın içinde. Şimdi konuşacağımız Taksim hani evet. yıkılan Taksim kışlasının içinde. Özellikle ...mütareke yıllarında falan hmm. bayağı popülerleşiyor. Hatta hmm. böyle bir temsil kazanıyor, temsil yeteneği hmm. kazanıyor. O um, tarihini yani, yazmak lazım bak, enteresan. Futbolun ha. çünkü orası bir taraftan hem işte şeyler hmm. var, mütareke kuvvetleri falan... ...ama bir taraftan da hani Fenerbahçe kulübü falan kazanınca maçı bak ne güzel hmm. e, şey yaptık falan gibi... ...böyle bir tür onur meselesi de oluyor ve hmm. bu futbol e, her ne kadar birinci milli programı içinde... Hı. dedeste edilen böyle itilen bir Aha, konu. Yani hı hı. hiçbir zaman futbolu çünkü kötü şey hı hı. yapıyorlar. Yani hı hı. bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Çünkü modern bir spor. Türkiye'ye dışarıdan hı hı. gelen bir spor evet. futbol. Fakat o sürede popülerleşiyor. Hem Fenerbahçe kulübünün o zamanki yani o tahta sıladın olduğu kuş dili çayırı ve etrafındaki o minik futbol şeyleri kuruluyor. Kulüpleri falan. Aha. Bunların hepsi büyük bir dinamizmle. Taksim spor falan bunlar yani bunlar? Yani işte müteharike yıllarında hı hı. İstanbul'da futbol popülerleşiyor. Hı hı. Ama hı hı. Yani ben şunu söylemek için hı hı. söylüyorum. Şimdi o prostum programındaki stadyuma kimse itiraz etmiyor açıkçası. Hı hı hı hı. Ama hı hı. operaya karşı... itiraz, Başından, i̇tiraz beri, var daha, Başından e, tabii, beri var mı? Tabii. Yani görünmeyen bir itiraz var. Hı hı. Bu 1953'lerde daha doğruğuna ulaşıyor. Çünkü hani bu fethin 500. yılında falan. Yani opera hı hı. çünkü batılı bir medeniyet şeyinin tarzının... ...İstanbul'a ve Türk halkına hı hı. diyelim... ...empoze edilmesi gibi algılanıyor. Hı hı. E, milli hı. operalarda pek yok. Hı. Yani o yüzden bu operada bir... Hafif bir şeyin içinde gerilim var yani hmm, bu hmm, dışa hmm. yansımayan seçkinler hmm, arasında hmm, yani hmm, devlet hmm. programının içinde örtük olarak suyun altından hmm, akan bir şey var yani hmm, hmm. Şimdi aslında biz hep e, tabi ki cumhuriyet programını ben, modernist hmm. olarak algılıyoruz yani hmm. modernist layık, şey falan bir program ama arkasında bir altında tabi şey damarı da var birinci hmm. milli seçkinlerinin hmm. o, o edebiyatta olsun işte mimari de olsun bir damar var yani bunu ödedemeyiz. Hmm. Ed Evet ben şeyin onun çok iyi okumadım yani bunu çok iyi okumadım. Bu, bu bahsettiğim damarı çünkü Türkiye'deki kültür politikalarının aktörü hem devlet hem 1980'e kadar devlet. 1980'den sonra da özel sektör. Hep böyle bir yani seçkinlerin seçkinleri. Hep bunların bir... Odaklaş, odaklaştıkları bir konverjans gösterdikleri e, e, eylemleri var ve bunlar e, tamamen batılı e, sanata yönelik açık bir şey neticede bugünkü müzelere bak yani onları yani bunun da bir şey var. yani zevk olarak ve şey olarak kimlik olarak e, kültürel kimlik olarak, Seçkin olmak demek Türkiye'de uzun zaman batılı olmak demekti yani ve Avrupa'ya açık olmak demekti bunlar demekti. Yani ben o şeyi çok iyi okuyamadım. Yani senin dediğin işte bu batıdan geliyor bunu isteme yük onu çok iyi Hissedemedim doğrusu şeyde opera konusunda. Başka şeyler gibi başka bir atalet varmış gibi geldi bana. Yok onu sen ha, tabii hı. yani devletin normal ataleti olarak algılıyorsun. Evet, bir opera evet. binasını 40 senede yapamamayı ha. ama ben öyle algılamıyorum. Olabilir, ben tabii, Çünkü yani, bunun ha. arkasındaki nedenleri ha. çünkü bazı şeyler sayeden olmuyor hı. Türkiye'de. Yani devlet Zola seçkinleri uzun zaman bir, yani e, kendilerini batıyla identifiye ettiler. Ama işte aynı zamanda ha. da bir karşı hareket var. Bunu inkar edemeyiz. Evet tabii tabii. tabii yani tabii. bu mesela bugün çok seçkinci bir hareket haline geldiği için mesela şeyde soruyorlar. Bana mesela birkaç kere sordu yani böyle iktidara yakın olan ya da bir bakan falan. Ya dostça diyaloglarda şunu soruyor. Ya kuzum siz bu bir kutu gibi binanın neresini beğeniyorsunuz hı -hı, Allah aşkına? Şimdi bu seçkinci hı -hı. bir itiraz. Geçmişte işlev olarak. E, bu itiraz vardı hı hı. ama AKM'nin mesela son dönemde hı hı. E, kazanmış olduğu şey biraz biçimsel bir e, şeye dönüştü e, itiraz'a dönüştü yani iktidar kendisini hala muhalefet zannediyor bir bakıma aslında hı hı. bu şeye karşı bu seçkinci programa karşı ve kuzum yani bunun e, yani mimar siz mimarsınız değil mi falan hı hı hı. böyle yaklaşıyor hı hı. mesela bakan sorduğu zaman eski bakan mesela hı hı. Atilla. E, siz mimarsınız evet e, kuzum siz bu binayı galiba seviyorsunuz hani hı hı hı. Şimdi anlamaya çalışıyor. Peki neresini seviyorsun? Allah aşkına bir kutu yani o, onun biçim olarak hani şu sütlücedeki mesela şeye bak nasıl süsledik süsledik işte ne bileyim biraz üstüne böyle granitler kaplamak değil mi ışıklar koymak falan Allah aşkına neresini seviyorsunuz? Bunda ne var? Hani bir mimarı cezbedecek ne var diye anlamak için böyle dostça diyaloglarda ben çok rastladım. Yani bu bunlar da cahil insanlar değil bu şeyin içinden geliyorlar. Ve çok seçkinci bir yaklaşım bu da aynı hı, zamanda. Zaten orada bir yadırgıtma efektinin hı, olduğunu hı. E, söylemek herhalde çok yanlış olmaz. Korhan'cığım bir bu taksime gelelim. Sen, programı <gülüyor> taksime sen geldik yapıyorsun ama, programı ama ben ilk önce e, e. bir bağlantı da yapacağız. E, bir müzikle devam edelim istersen. E, ben burada e, şeyin şimdi Friends of Martinez'den e, bir parça dinleteceğim. Ondan sonra da tekrar taksimin üzerinden konuşacağız. Tamam. Otravez, Friends of Martinez'den dedik. Ne demekti o Otravez? Başka... Some other time, bir başka ha. defa. <gülüyor> <gülüyor> e, bu ilginç bir parçaydı. Şimdi e, sahiden bu Taksim meselesine artık geldik. E, bir giriş yaptık ama Hı -hı. bu giriş bence e, meydanı bugünkü yani bu çevre düzenlemesi projesini falan anlamamız için aslında iyi oldu. Sen bu ikilemi işaret ederek daha baştan. Hı -hı. Yani buradaki o tasarlama... Ee, ...düşüncesi her zaman... E, ...şeyin arkasında var... ...bir kamu alanı olduğu için... E, ...bir manifesto alanı burası bir... ...aslında Cumhuriyet'in evet. temsil alanı belki de en önemlisi. Evet. Ee, şimdi... Şimdi en önemlisi olduğunu zannetmiyorum... Biraz İstanbul'un hani öne çıkmasıyla birlikte. İstanbul'dakilerden biri ama yani bir Ankara var tabii. Yani. Ama yani yani. şimdi mesela yani Cumhuriyet'in 1 anıtları, anıtları diyorsan evet. Ankara'da evet. anıt gibi var yani. Vardı ama yani. 1 Mayıs kutlamak için yani hem o sivil başka. hem şeyin karşılaştığı bir yer ha. falan. Şimdi biz biraz aslında bu, bugün yapılan bir düzenlemeye geldik. Yani Hı. buradan bu sürecin yani bu müdahale sürecinin, kamusal entervansiyonların, müdahalelerin Bugün nereye geldiğine dair bir karşımızda bir proje var Hı. ve bu proje aslında ikiye ayrışmış bir proje. İlk önce bir ulaşım planı olarak yani tadilat deniyor ama ulaşım planı tadilatı aslında bir koruma amaçlı imar planı içine sıkıştırılı verdi bu karar ve bir plan tadilatı olarak ilk önce meclis tarafından onaylandı. Geçtiğimiz 10 Ocak'ta da İki numaralı kültür ve de, e, tabiat demiyorum artık. Çünkü tabiatı düştüler e, yasada. Koruma kurulu tarafından onaylandı. Şimdi bu onaylanan proje var. Yani bir ulaşım projesi. Bir de bunun üstünde ayrıca bir mimari proje olarak, kentsel tasarım olarak da ayrı bir çalışma sürüyor. Ve bunlar belediyenin iki ayrı fonksiyonu tarafından yönetiliyor. Yani giderek hani şimdi bu fragmantasyondan söz etmiştik. Aslında bu sefer kamu işlevleri de frag fragmantı olmaya başladı. Mesela Hı -hı. kurul diyor ki ya benim ismimden diyor şimdi kültür kaldı da e, şeyi tabiatı çıkardılar. Onun için ağaçlarla ben ilgilenemem diyor mesela. Hı -hı. Şimdi bu çok komik Hı -hı. bir şey. Yani Hı -hı. o zaman biz e, kültürel mirasın içine ne katacağız? Hı -hı. Hani sadece taş ve betonu mu katacağız? Yani Hı -hı. E, topografik düzenlemeler. Mesela Yıldız Parkı o zaman sadece bir doğa varlığı olacak. Hı -hı. Topkapı Sarayı'nın birçok bölümü o zaman sadece doğa varlığı olacak. Kültür mirası ...düşeceğiz onları. Hmm. O zaman da onunla ilgili... ...Çevre ve Şehircilik bakanlığı ilgilenecek. Şimdi bu çok absürt bir tiyatroya dönüşmeye başladı. kamunun mani manipülatif mi? bir şey. Evet, ee, manipülatif. Şimdi istersen e, bu Taksim Platformu toplantısında... E, ...yer alan konuşmacılardan biri... ...Betül Tambay Profesör. Betül Tambay'a bir bağlanalım... Ayaspaşa da kendisi. Oradan bu proje ile ilgili birkaç görüş alalım. Ondan sonra da tartışmaya projeyi devam edelim. Projeyi anlatabilecek mi acaba? Anlarsak evet, çok Betül e iyi olacak. Bir soralım evet, Proje ile ilgili. Söylesin, evet. Betül merhaba. Merhaba Korhan. Biz şimdi çok geniş bir giriş yaptık. E, kamusal e, alan. İstemini duyamadım herhalde. Tekrar e, etmek istemem söylediklerini. E, biz zaten e, senden özellikle yani bu tamam, proje ile ilgili gelişmeleri bize aktarmanı istiyoruz proje ile ilgili gelişmeleri proje. Yani projeyle projeyi, projeyi aslında proje ile evet. Projede bir kere projeyi, projeyi... konuşmadın. Özür dilerim sizin isminizi bilmiyorum. Ben Nora canım. Ha Nora merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nora şimdi projeyi konuşmadıysanız bir kere birinci söylenecek şey proje hakkında. Şu aşamada Taksim'in yayalaştırılması diye sunulan proje, Taksim'in yayalaştırılması değil. belki çok daha iyi bir şekilde formüle edersek insansızlaştırılması. Ee, bu projenin yapılabilmesi için 5-6 tane tünel denilecek, yürüdüğümüz Taksim'e varmak için yürüdüğümüz bütün İstanbul halkının, Türkiye halkının e, e, Taksim'e yürümek için kullandığı 6 tane yolun bir tanesi kalacak. Yani İstiklal Caddesi dışında Taksim'e yürümek için ancak metro ile gelmek gerekiyor. Yani yerin altından artık Taksim'e gelinecek evet, ve çok... bunun ismi bir yaya projesi olarak sunuluyor. Halbuki bu bir insana, e, insanın insanın. ...gelmesini önleme projesi aslında. Evet. Betül ee, bu şeyde... ...özellikle meydanın erişim Orhan, noktaları... Orhan ben radyoya alışık değilim yalnız. Yani, tamam. Aldım, tamam dinliyoruz seni. Tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi bu... ...bu tüneller yapıldığı zaman... Taksim'e yürüyebilmek için yani insanların gözünün önüne doğru bir şey gelmesi lazım. Bu koca tünellerin herhangi bir Eminönü'nde önünde, kışların ilerisinde herhangi bir tünelin önüne bu radyoyu dinleyenlerin gitmesini tavsiye ediyorum. Sadece bir tünel nasıl olur baksınlar ve onu kafalarında taşıyıp Taksim'in kenarlarındaki caddelere getirsinler. Bu tünellerin yanındaki servis yollarından dolayı kaldırımın tamamen kalktığını bazı yerlerde sıfıra indiğini iyice gözleriyle görsünler. Caddelerde, apartmanlarda oturan insanlar pencerelerinden baktıklarında bir otoban girişi göreceklerini hayal etsinler. Yani bugün bize maalesef bu e, teknolojinin üstün e, imkanlarıyla sunulan Taksim projesi, yani ben belediyenin web sitesini açtığım zaman dehşete düşmüyorum. Çünkü orada az insanın yürüdüğü, sakin böyle düzgün gibi bir ortam, yeşil bir ortam sunuluyor. Bu ortam doğru değil. Yani burada anlaşılması gereken Taksim bir insansızlaştırma ve bir araba projesidir. Yaya projesi olarak sunulmaya kimsenin hakkı yok. Yani bu bir yerde bizleri bir çeşit aldatma ya da bizimle dalga geçmektir. Bu sıralar çok yapıldığı gibi. Başka bir sorunuz var mı? Yok proje hakkında temel şeyleri söylemiş oldun. Evet, insansızlaştırma projesi sahiden ee, ve bunun hiçbir müzakere olmadan yapılmış olması da ayrı bir tuhaflık. Yani bugün... Onu Korhan herhalde anlattım müzakere kısmını Hayır, ben ama... Müzakere, müzakereyi anlatabilirim. Yani buradaki <gülüyor> benim için e, şeyden önce yani bu, bu deliklerden ve e, e, otoyola giriş e, tünellerinden e, başka çok önemli bir e, e, eksikleden de fazla bir şey... Bunun hiçbir müzakereden geçmeden kabul edilmiş olması. Şimdi burada işte bizim enstitünün bir ekspertizini getirebilirim. Yani eğer dünyadaki kentsel proje prosedürlerine bakarsak, bu projelerin, bu bu prosedürlerin bir merhalesi projeyi müzakereye açmaktır. Bu ne demek? Böyle bir belirli yöntemler var. Sadece böyle evlilik projesi asar gibi belediyeye asmak değil. Bunun işte meslek odalarına, bilir kişilerine ve de kamu belirli sistemlerle açılması ve onların da fikrinin alınması o geliş gidişin sağlanması demek. Bu şu demek değil. Yani bunlara halk karar verecek, işte şehir komisyonları karar verecek demek değil. Fakat bu konsültasyon konsultasyon oluşabilmesi için e, gerekli olan şeffaflığın sağlanması ve de toplumun nabzının alınması demek. Yani e, Anayasanın e, bir konsensüs neticesinde yapılması'nın gündeme geldiği bir Türkiye'de şehrin ve tamamen böyle hani şey, e, e, kullanıcılarınıdan çalınıyormuş gibi, ellerine alınıyormuş gibi. Onlara hiçbir şey sorulmadan, hiçbir şekilde danışmadan, bir kamuoyu oluşturulmadan bu projelerin yapılması hukuken benim bildiğim kadar mümkün olmamalıydı. Mümkün değildir. Yani Avrupa'daki, Amerika'daki projeler sunulduğunda böyle bir prosedürün, böyle bir merhalesi muhakkak vardır. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki hukuken, böyle, Türkiye'de de hukuken böyle bir merhale var bu nasıl e, geçiştiriliyor yani yalnız yapılıyor yapılmıyor pek göremiyorum burada hiç yapılmadığını görüyorum en azından yani bir kamu oyu bunun farkında diye onlara anlatılan e, senin de dediğin gibi Betül e, anlatılan bir bir e, yaya projesi bu proje denirin dediğin gibi görüldü yani e, projeler projelere biraz bakıldığında görüldüğü gibi yayaların e, bu alana e, girişini imkansızlaştıran tek bir yola indigen bir proje. Dolayısıyla Yaya projesi demek hakikaten absürdü. Nora izninle bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, Tabii söylüyorum ben radyoda sizler gibi sık konuşmadığım için birdenbire kendimi... Ben kendime... hiç konuşmuyorum. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, yöntemle ilgili bir, bir, bir insansızlaştırmada da şunu da söylemek istiyorum. Ben e, gerçekten Taksim'in bütün bu ülkeye ait o, bir yer olduğunu düşünüyorum. Birçok yer gibi ama Taksim'in de özellikle İstanbul'un en önemli meydanıdır. Bir takım sembolik anlamları şunları bunları da var ama en önemli meydanıdır. İnsanların yürüdüğü nadir bir meydandır. Yani buraya benim e, hepimizin derken burada ısrar ediyorum bu hepimiz bir takım etnik kimlikler yahut bir takım parti yahut bir takım sınıfsal e, hepimiz değil. Bu hepimiz Çocuktan, pusetteki bebekten, bastonlu ihtiyara, kolumuza taktığımız babamız, anamıza kadar insanların yürüyebildiği bir yer olması gerekiyor. Yani burada ben insan kategorisini yaşla yapıyorum. Hiçbir şekilde başka bir şekilde kutulaş, kutulara ve politik kutuplara koymuyorum. Yani insanlar mı yürüsün, arabalar mı geçsin? Biz bu şehirde arabadan çekinerek yaşıyoruz. Ben de diyorum ki Taksim'de arabalar çekinsin, onlar çekinerek girsin, insanlar rahat yürüsün bu evet. şeyde yani günümüz şehirciliğinde e, ulaşılabilirlik ama herkes evet. için ulaşılabilirlik çok önemli bir kriter tabi yani dediğin gibi ulaşılabilirlik handicaperlerin için ne, ne, özürlüler tabii, için, dahil. için e, çocuklar için vesaire için e, bu bu her projenin bir önemli kriteri ne kadar e, ne kadar e, ulaşılabilirliği sağlamış olduğu şimdi budur tersi bir meydandan söz ediyoruz. Eee je peux bir şey daha söyleyebilir miyim? Lütfen. lütfen. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani siz tabii bu konuları bilen, bu konularda çalışan insanlarsınız. Ben izninizle basit bir vatandaş olarak konuşmak istiyorum. Ee, ve hazır burada e, bana bir radyo imkanı verdiğiniz için bir anlamda yönteme, sisteme ve belki başbakana dahi sesleniyorum burada. Belki dinleyenleri vardır. Yöntemin düzen, Yöntem düzelene kadar ki bu ülkede yöntemleri değiştirmek, düzeltmek için hepimiz uğraşıyoruz siyasiler dahil. Onlar düzelene kadar geri dönülmeyecek hatalar yapılmasını istiyorum. Geri, tünel açmak geri dönülmeyecek bir hatadır. Onun yapılmadan evvel ben etrafınızdaki dostlarınızın, başbakanı tanıyanların bizzat anlatmasını, bu tüneli kazmakla kendi tünelini kazdığını görmesini, birilerinin anlatmasını istiyorum. Çünkü ben Taksim'de şu andaki yönetim olsun, kim olursa olsun başarılı olunsun istiyorum. Hiç önemli değil. Ben seçmişim, seçmemişim. Bunun da bir önemi yok. Biz bu ülkede yaşamayı seçmişiz. Bütün mesele başarının ha. kriterleri. Tamam. Başarı yani kimin için ne demek? Yani doğru bir proje yapıldı. Doğru bir şekilde yapıldı. Kimin için doğru? Ha, çünkü evet, eğer, doğru. eğer şeyi hatır, düşünüyorsan mesela getirisini rant olarak hesaplayacaksan başarılı bir proje olabilir. Yani. Hayır, bak, kimin şimdi, için olduğunu Ama bakalım. ben iyi niyete inanmak zorundayım. Ben rant üzerine kurulmuş bir şey için radyoya çıkıp Hayır, bir şey anlatamam. Sadece. Çünkü o zaman bir hukuk dosyası açmam gerekir. O da benim konum değil. Ben rantın olmadığını iyi niyetle... Daha iyi bir şey yapılması istendiğini varsayarak hareket etmek zorundayız. Eski tekrarlamıyorum. Efen? Eski Yani değil mi müdahale? Müdahale biçimini değiştirelim diyorsun. Ben bunu anlıyorum. Yani burada önemli. Yalnız müdahale Hı. biçimini Hı. değiştirelim demiyorum. Evet. Şunu diyorum. Şu anda radyoda madem konuşuyoruz, Hı. bunu dinleyen herkes projenin kim? Için yani rant ve e, hırsızlık açısından konuşmuyorum. O beni ilgilendirmiyor. Bu projenin daha iyi zannedilmesi çok tehlikeli. Da, yapanlar bunun daha iyi olmadığını görsünler diye rica ediyorum. O kadar. Bir şey söyleyeceğim. Rant hırsızlık değil. Rant şehirlerin e, yani e, şeyden mekandan alınan gelir hırsızlık olmayabilir yani. Gelir alınması değil. Nora, evet, evet. Nora senin oraya yürümen benim oraya yürümen, başka babamın şey. annemin oraya yürünme hakkı elimizden alınıyorsa başka bir şey. ve bu bir ramp Tabii. olarak ama... kalkınma olarak yapılıyorsa kusura bakma ben biraz kategoriyim ben buna hırsızlık derim. Peki <gülüyor> sen <gülüyor> ha, nasıl ama. dersen. <gülüyor> evet, ama çok... şey hırsız yani e, bu mekanın e, İstanbullular'dan e, alındığını, elinden alındığı konusunda hem fikir mi tabi de? yani ismini. bizden evet. alındığı için bir evet. şey çalınıyor bizden. Evet. Daha iyi bir şey yapılmak için yapılmıyor. Çünkü insan için yapılıyor. Unutma ki bir belediye bizim hepimiz için çalışıyor belediye. Kim olursa olsun bizim hepimiz için çalışıyor. Ve biz hepimiz, hepimiz olarak da demin anlattığım hepimiz buna karşı olmalıyız. Çünkü sunulan şey bize doğru sunulmuyor. Evet burada tabi e, şey... Uzattın herhalde yok, beni atın artık burada. Yok çok teşekkür ederiz. Bence tamam. çok iyi anlattın. E, katkıların için teşekkür Peki. ederiz. Aynı zamanda çok önemli bir konuya dokundun. Biz de zaten oraya getirmek Peki. istiyorduk. Peki başka sorunuz var mı? E, şimdilik herhalde e, bir başka şey programa dair. edelim. Çok iyi radyo yapıyorsun. Evet. çok teşekkür ederim. Günler, <gülüyor> Koltuğumuzu <gülüyor> sana sorun. devretmeye hazırız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet şimdi Betül, Betül Tambay'ın tam e, getirdiği, tam getirdiği tam nokta e, çok önemli. Ee, burada yani burada bir kere fiziki olarak baktığımızda e, tasarım sayeden bir absürt bir şey sonuç var ortada ama bunu kimse söylemiyor. Yani ilginç olan bu proje bir 30 yıllık bir geçmişi var. benim gördüm... söylesinler? Projeyi ama, yapıyorlar yani. Hayır onun dışında da acaba hani kimse görmüyor mu bu projeyi? E, gösterilmemiş Çünkü, ki öyle biraz bakmak lazım. Orası bir, biraz tuhaf. Göster... İşte bu, bu müzakere perde, bu işte. Buradaki perde ikidar tarafından korunmuyor. Buradaki gizlenme e, iktidarın yarattığı bir gizlenme değil. Aslında bütün aktörlerin aynı şekilde konuya bakmasından da kaynaklanıyor olabilir. Doğru. Yani kapasitesi Doğru. bu şekilde oluşmuş bir üretim sürecinin... Mesela diyelim ki ulaşımcılar ulaşım diye bakıyorlar. tamam Hayır, şey var ee, Güzin Kaya'nın söylediği değil. bir örnek vardı. Ee, yani ben şey demiştim bu, bunun görselleri göründüğü andan itibaren insan dehşete düşüyor. İşte ne bileyim... E, e, ...gümüş suyundan gelen caddenin... ...evlerin önünden, binaların önünden... ...birdenbire bir delik açılmış. Bir istinad duvarı var. var. Kaldırında yani yürüyenler şu Birdenbire manzaraları çıktıklarında... Evet. Gibi ...manzaraları bir otoyol oluyor. Bir otoyolun deliği oluyor. Yani... Bunun problemi yok demişti Güzin Kay'a. Ee, şey, e, birisini biliyorum. E, çok güzel bir evde oturuyor. E5'e manzarası var demişti. Evet otoyol manzarası. Evet otoyol manzarası. Şimdi çok evet. güzel Taksim'deki i̇şte evlerde. Bu modernite böyle bir şey evet. bu şekilde de anlaşılabiliyor bazen. Fakat bunun bu, bu konuda bu Taksim söz konusu olduğunda yani bu, bunun herkesi dehşete düşürebileceğini düşünüyorum. Yani evet. e, İstanbul'u kullanılan kullananların hepsini eee tümünü desteğe düşürebileceğini Düşünüyorum. Şimdi Dolma Dolmabahçe'de mesela tam e, Ayaspaşa'dan böyle set üstüne doğru uzanıyorsun. Orada bir apartmanda oturuyorsun diyelim. Hı hı. E, kazara şeye bakıyor olsan oradaki dalış tüneline mesela e, ne göreceksin? aslında gümüş da onu göreceksin. Yani oradaki dalış tüneli stadyumun yanından dalan tünel hı hı. var ya. Hı hı. Şimdi hangisini tercih edersin? Böyle bir dalış tünelinden böyle vızır vızır geçer arabaların olduğu bir e, yer mi? Yoksa hani bir cadde so sokak ilişkisi mi? Tabii bu çok önemli bir tercih ve burada... Çiğnenen bir e, hak var. Kentli hakkı. Yani burada insansızlaştırma sadece fiziki anlamda değil. Aynı zamanda böyle süreç şehirler var. insanları yok ediyor. Yani insanları B dışlıyor. Böyle şehirler var. Evet. Los Angeles böyle bir şehir. Yani Hı -hı. ekmeğini almaya arabana binerek gidiyorsun. Hı -hı. Ee, ama bunlar İstanbul. Hele İstanbul'un bu tarafı. Avrupa'yı bir, bir, bir yaşam tarzının. Avrupa'yı bir şehir. Yani Hı -hı. mahallesi olan kenarında işte bakkalı olan çakkalı olan bir böyle bir sokaklar yapısından her ne kadar daha büyük caddelere taşınmış olsa bile böyle bir e, insan ilişkisinin çok olduğu e, bir, bir, bir sokaklar bir sokaklar meydanlar ilişkisi içinde olan bir şey Los Angeles değil insanların böyle bir şey değil bu ona doğru giden yani böyle e, e, İstanbul'un bu kısmı da e, bu iletişimsel, sirkülasyon olarak düşünülüyor. Evet. Yani bu sirkülasyon düzeltilmesi, sirkülasyonun evet. düzeltilmesi baş problem. Dolayısıyla insanlar yok sayılabilir. Bütün İstanbul'un problemi kaldırımsız. E zaten kamu işlevlerinin bu şekilde ayrışması yani fragmantı olup sadece bir teknik işlev gibi görülmesi kamusallık fikriyle zaten çelişiyor. Yani kamusal bunların kompleks bir şekilde iç içe girdiği hı bir şey, hı. bir alan. Hı. O yüzden de yani tek boyutuyla mesela ben uzmanım. Sadece e, kente şey açısından bakarım e, işte diyelim ki kaldırımlar açısından bakarım böyle bir şey olamaz yani <gülüyor> bunların mutlaka başka e, boyutları da vardır bir kentin yani birisi geliyor ben sadece ulaşım projesini yaparım. İşte ulaşım de, projesi ne? olarak bile evet. ne getirdiğini görebiliyor muyuz ulaşım projesi olarak bile ne bileyim ben e, şeyden e, Kabataş'tan e, Şişli'ye ya da bilmem nereden nereye ulaşımı hızlandıracak bir şey mi? Yani ne kadar hızlandırıyor? Ne, nedir yani Yok, şey? Sadece yani... sistemi yerin altına taşıyor. Daha çok zorlaştırıyor aslında. Kolaylaştırmak şöyle dursun. Ulaşımı Hı. ayrıştırarak zorlaştırıyor. Çünkü yani yeni bir şey getirmiyor yani hmm. bu bir e, karayolları kavşağı da değil Taksim çünkü burada kompleks işlevler var yani hmm, hmm. duraklar olması gerekiyor mesela o kadar zor bir sözümü yapmışlar ki sadece bak Ayaspa Ayaspaşa'yı yani. Ayaspaşa düşünelim evet. yani Gümüşsü Caddesi geliyor bir Alman konsolosundan sonra yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlıyor çünkü bu yarık e, parapetleri de katarsak Hı. yani yüzde işte 7 ile düşülürse 70 metreye 100 metre arası bir şey böyle bir yarık Hı. oluşuyor Hı. burada Hı. Şimdi bu yarığın e, tabii ki üzerinden bir de servis yolu yapmak lazım çünkü meydanın üstüne de araçlarla aynı zamanda yine arabaları sokmak istiyorlar. Hı. Hı. Şimdi orada Hı. ne oluyor? Hmm. üzerinden bir tane e, kurtla şey bu, dönüyor o dönüşü, u dönüşü, yani, dönüşü yapılıyor şimdi hmm. bu da ne olacak tabi e, taksiler falan gelip orada duracaklar hmm. O kurpta yani tek araçlık olamaz hmm. e, iki araç olması lazım ki hmm. bir araba duracak falan oradaki şeyi düşün yani zorlanan mantığı düşün ve böylece kaldırım diye bir şey kalmıyor ve asıl meydanın şeyle düğümlendiği, caddelerle eklemlendiği köşeler birden bir uçurumlara dönüşüyor hmm. Buralar kapatılıyor. Hmm. Yani boğuluyor. Sanki şey gibi hani böyle uçları sıkıştırılıyor. Meydanın uçlarına böyle <gülüyor> şeyle kerpetenle şeylerini sıkıştırıyorlar. Akış kanallarını sıkıştırıyorlar. <gülüyor> Ve bu bir kere meydanın o ilk işlevini yani hmm. hem kamusal kullanımlar, törenler bayramlar falan bir kere bunu iptal edilmesi. İptal yani yayalar açılıyor güya hı hı. ama bir taraftan ağızları kapatılarak hı hı. E, şeyleri huniye dönüştürülerek bu akış kanalları sıkıştırılarak kontrol altına alınıyor. Yani burada Dolayısıyla denebilecek mi... ki bu artık Taksim'de böyle bir şey yapılamaz. Yapılamaz. Yapılırsa Çünkü, da felaket evet, olur. Felaket yani, olur. Bir, yani bir şey olduğunda mesela Ay, o, toplu yapılamaz. Bir... Yapılamaz. Evet. Yapılamaz. Yani Taksim Meydanı artık törenler için hı. siyasi vesairesin... bir soru şey olmayacaksa ...kiyasi bir e, irade neticesinde değil... ...ama teknik bir irade neticesinde ...teknik bir nedenle... ...yani ulaşılabilirliği mümkün olmadığı için... E, ...öyle bir e, toplantı... ...Taksim'de yapılamaz. Yapılamaz. Mesela şey gibi... Yani bu ...işte kongre merkezi yapıldı... ...üzerinde devasa grant kaplı büyük bir alan var. Evet. Hani orada seyyar satıcılar da olamayacağına göre... Hmm. ...ne kalıyor geriye? Hmm. Hiçbir şey. Yani sadece yılda 3-4 kere kullanılırken... ...işte şeylerin, bürokratların arabalarının geçtiği bir platform oluşturdular. Hı -hı. Oysa ki ilk yapıldığında, yani Aniprost'un bu tasarımı Hı -hı. ilk yaptığında... ...burayı fuar alanı olarak düşünmüş, açık Hı -hı. fuar alanı. Hı -hı. Ben hatırlıyorum bu ilk uzay Hı -hı. çalışmalarının falan şeyleri. Hı -hı. Mesela orada sergilenmişti yani kapsüller, uzay aletleri falan. O zaman orası yani Taksim'den o merdivenler insanlar şöyle davet ediyor ya oraya doğru. Ben hatırlıyorum babamın elini tutarak, oradan yürüyerek gitmiştik ve orada şeyleri gezmiştik. Yani bu e, dünyadaki gelişmeleri şimdi İstanbul küresel bir kent olduğunu gösteriyor çünkü uzay araştırmalarıyla ilgili bir sergi gelmiş bu sergi belki başka kentleri de dolaşıyor Hı. ama dolaştığı kentler ancak bu tür mekanları olan kentler bugün Hı. böyle bir sergi gelse sergilenecek yer yok yani Hı. orası bir taraftan devasa bir beton alana dönüştü. Ama onun neresinde ne yapılabilir? Hmm, bir öznesi hmm, bile yok. Hmm, hmm, yani hmm. bir otel işletmesi e, tarafından şu bir anda forum değil yönetilmeye yani. çalışılıyor ve yönetilemiyor. Hmm, hmm. İşte bir forum karakteri değil. kazanmıyor. Evet, evet. Dolayısıyla yani Henry Prost'un yaptığı süreçte mutlaka müzakere özürlü ona hmm, eminim. Hmm, yani hmm, hmm, Atatürk'ün hmm. davetiyle Türkiye'ye gelen bu şehirci plancı... Fransız ee, geldiği zaman yaptığı şey mutlaka o dönemin koşullarına göre son derece tepeden inme bir süreç. Ankara'da mutlaka yapıldı bu görüşmeler ama gene de Le Corbusier'den de teklif almışlar mesela. Le Corbusier diyor ki yahu diyor ben diyor devrim yapmış bir lidere o şehrin sakın tozuna dokunma demişim. O yüzden de İstanbul'u gibi güzel bir kenti planlama imkanını Kaybettim, rakibime kaptırdım diyor mesela. Bu, bu şeyin Le Corbusier'in evet. çeşitli e, e, kontradiksiyonlarından biri. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> çünkü Le Corbusier aynı zamanda sokak istemiyor biliyorsun. Yani arasında evet. geçit alanı olarak şey diyor. Yani bir, bir e, e, sosyal e, bir şey değil de, evet. mekan değil de. Ve... Evet öyle geliyor ha. ama şimdi Le Corbusier'in tabii gençlik Allah'tan e, hayat, Le Corbusier'e verilmedi bu proje. Evet, evet. <gülüyor> evet. kendisi reddetti. Ama İstanbul'a aşık tabii. Evet, İstanbul'a aşık olduğu için... <gülüyor> Konusunda pardon bir evet. parantez Prost'un e, İstanbul e, planının e, ve İstanbul'la ilişkisinin bir sergi virtüel bir sergisi açıldı. Hmm. Onun sana şeyini vereceğim e, e, linkini vereceğim link adresini evet, vereceğim duy, gelecek seans da duy, duyurabilirsin. duyurabilirsin. Evet bu önemli bir. E, Pierre bunun şeylerinden e, hmm. aktörlerinden. Evet yani. şimdi burada ben son olarak bir şey daha değinmek istiyorum. Burada hani bir rahatsızlık yani bir unutkanlık şey vardır ya amnezi, tampon, retrograd yani yakın geçmişi unutma. Tamam. Şimdi buradaki Kışla'da mesela uzak Osmanlı geçmişine olan şeyi inşa etmeye çalışıyor referansıyla. Ama yakın geçmişi yani bu sözünü ettiğin Hı. yani Cumhuriyet döneminde bir belge niteliğinde olan e, şeyin düzenlemesini... ...görmüyor bile yani o mesela bir bu hafıza caddeyi... ...hafıza mekanı olması. Evet caddeyi görmüyor... ...AKM'yi görmüyor, onu yıkmak istiyor... ...yani hey, sıra servileri görmüyor... ...yani <gülüyor> bunların hepsi aslında oluşmuş... ...tek bir, tek bir bu şey... ...bu hafıza <gülüyor> mekanları bir milföy gibi... Evet. çeşitli strataları var, çeşitli şeyleri var katmanları, katmanları var evet. ve bu katmanlar işte bir sen de sen de söyledin birisi cumhuriyet diğeri bilmem ki vesaire vesaire yani Osmanlıya da bir referans olabilir, olabilir ama tabii. yani ötekini ötekinin yok etmeden Anıtta yani tek işte. bir taneyi empoze etmeden evet ha. şimdi bu niye birbirini yok saymak üstüne üstüne kurul asıl mesele o yani Hı. bizim kamusallık fikrimiz ya da bu müdahale biçimi bu intervensiyon biçimi tepeden inme bir şekilde olduğu kadar Ötekinin yok saymak üstüne kurulmuş. Mesela kışlanın yıkılması da öyle. Ama orada bir programı gerçekleştirmek için yani geziye davet etmek için yapılmış bu. Ondan sonra yani bu AKM'yi yıkma fikri de öyle. Yani onu mutlaka yok edeceksin ki yeni bir şey yapasın. Ve yani yoktan bir eski yaratmayı da son derece kiç buluyorum yani. Evet şimdi burada kurulun tabii ikinci tartışmalı kararı da bu kışla ile ilgiliydi. Orada tabii çok zamanımız kalmadı bu konuyu işlemeye ama temelde... Yani hükümet programından başlayarak hatta seçim programında seçim öncesi yer almıştı. Sonradan böyle bir, bir, bir şeyle kararlar silsilesiyle mimari bir projenin tarif edilmesi ya da kentsel bir tasarımın tarif edilmesini ben sanat eserinin yani bir heykelin Kültür Bakanı tarafından tarif edilmesi kadar tuhaf diyeceğim. Daha kötü bir kelime kullanmamak için tuhaf buluyorum. Yani sen böyle bir deneysellik süreci yaşanmadan, sorgulamadan böyle bir kentin meydanını... Bu kadar tepede elme bir kararla yani kararlar silsilese yukarıdan domino taşı gibi aşağıya doğru yıkılıyor sistem ama bu sistem yukarıdan kurulamaz aşağıdan yukarıdan birlikte etkileşimle demokrasi İşte müzakere şey onayı arıyor. Evet. Hı. Ve bu buradaki çiğnenen temel şeylerden biri de aslında üniversite fikri. Yani mimarlık mesleğini çünkü biliyorsun teknik çizim meselesinden üniversite şeyine doğru geçerken Hı. bütün bu akademik gelişim 19. yüzyılı şeyin üzerinden dönüştürüyor. Ama sorgulama is üzerinden. İstanbul'un e yani İstanbul'daki bu kentsel e e Programlarımı, kentsel yönetim konusunda böyle bir problem var. Yani kent plan ve projelerinin mimarlar tarafından yapılabileceği düşünülüyor. Evet. Bu da yani... Tek boyutlu bakışın evet. bir sonucu yani. Yani evet, bu pek bir de, de bilmiyorum ne kadar devletin kabahati ama yani burada meslek odalarının da bir şeyi var, bir problemi var burada evet. gibi geliyor bana. Yani niye mimarlar mimari böyle teker bir bina problemlerini e, yan yana artı artı diye e, yönetebileceğin bir şey değil. Bir, bir e, mimari şey, e, kentsel proje. Kentsel projenin belirli şeyleri var. Belirli mantıkları var. O mantıkları bilenler, o mantıklarla işlemesini bilenler ayrı insanlar e, mimarlardan. Evet. Onlar çok kuvvetsiz bu konularda. Çok az bir e, e, kentsel düşünce tarzı ee, gelişmiş olduğunu buluyorum. Yani bugün mimarlık zaten bu neoklasik tanımı yani disipliner bir tanımdan çıkmış vaziyette hı hı. dünyada. Bu tip çalışmaları yapan e, mimarlar zaten artık e, o çerçeveden bakmıyorlar e, mesleklerine. Hı hı. Aynı şekilde sosyologlar da öyle Oysa ki Türkiye'de hı. hala kentle ilgili konular mimarların problemi gibi algılanıyor. Ya da şehir plancıların Oysa ki yani bu ıı, disiplinler arası olması kentle ilgili konuların hı e, hı. sadece o işleyişin mantığıyla ilgilidir. Kentle ilgili bir mantık değildir ki biz kenti neredeyse o e, temsil edilen alanda görmeye başladık. Temsil edilmeyene dönüştürdük kenti. Oysa ki öznesi yani kent özne olarak bu temsil alanın dışında. Bizim sorgulayıcı bütün mesleki profesyonel düşüncelerimiz onu sorgulamak için bir temsil alanı da biz bu şeyi karıştırmaya başladık. Mesela bu şuna benziyor. Yani bir resme baktığında meyvaları görüp e bunların meyva olduğunu düşünmezsin, yemezsin. yani. Bir, o bir resimdir. Ama nedense mimarlıkta baktığımız şeyi temsil üzerinden gördüğümüz için onun onun dışındaki varlığını göremeyip işte burada Taksim Meydanı'nda olduğu gibi ya o bir ulaşım projesi, o bizi ilgilendirmiyor diyebiliyor mimar. <gülüyor> bu korkunç bir cehalet. Yani bunu söyleyen mimarın diplomasının iptal edilmesi <gülüyor> gerekir çünkü <gülüyor> üniversite bir eğitimi yani sorgulayıcı bir eğitimi reddediyor, bir teknik çizim olarak gösteriyor mesleği Ama demek. Ama bunu ki. söyleyebiliyorsa bu demek ki aynı zamanda kendi şehircilerin çok kuvvetli olmadığı bir bir peyzajdan bahsediyoruz. Evet, şehircilik diye şehircilik kaldır. diye evet. bir mesleğin evet. gelişmemiş olmasından bahsediyoruz. Yani bu sadece kamusal bir olay değil. Yani bir şehircilik diye böyle bir şey yok. Şehircilik büroları yok. belediyelerin kullandığı bir şehircilik mercileri Kimler tarafından oluşturuluyor ee, bilmiyorum. Yani, aslında mimarlık büroları da piyasa e, tarafına sıkışmış durumda. Piyasa aktörü olarak görülüyorlar. Mimarlık hı -hı. büroları da. Yani bu kamusal meseleleri şeyde musun? Şeyde e, e, Fransa, bizim, bizim üniversitede e, şehircilik hı -hı. şehircilik bölümüne önce ilk gelenler mimarlardı. Sonra bu olay değişti. Sonra sosyologlar da geldi, siyasetçiler de geldi. Ve yani mimarlardı. Bunlardan bir tanesi oldu. Ve bu bitti. Bu 30 yılda ...Avrupa'da şehircilik diye bir şey kuvvetle gelişti. Bunun eserini bir miktar görmüyoruz Türkiye'de. Ben ders vermek istemiyorum yani burada da böyle bir şey var, böyle bir sorun var. Yani burada bir bölüm kursanız bile, şehircilik harika bir bölüm kursanız bile bunları kim istihdam edecek? Evet, yok yani, yani bunun hı. cevabı yok çünkü piyasanın böyle bir ihtiyacı olmadığına göre... Ha i̇htiyacı var da ihtiyacı Ama yani gözükmüyor. başka şeyle, yap, başka evet. şeyle geçiştiriyor evet. bir şekilde yani. Evet. Şimdi tabii burada bir şeye yani kamusallığı güncelleme meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü kamusal dediğimiz şey bu resmi kamusalın tarif ettiği şey işlevler olarak bize karşımıza çıkıyor. Yani işte ulaşım işte yok kültür vesaire. Oysa ki kültür bugün kültür ol, kültürel olmayana işaret ediyor. Yani kültür sadece eğlencelik bir alan ya da işte vakit geçirmek için bir alan değil. Düşünmek için bir alan. Aynı şey mimarlık da öyle. Mimarlık da bu geçici somutlaştırmalar alanı her zaman... Başka konularla iç içe olmak zorunda yani burada e, mimarların işte ben sadece müşterime hizmet veririm benim hmm. böyle bir kamusal sorumluluğum yok demesi ve ben meydanın üstüyle ilgileniyorum altı beni ilgilendirmiyor falan gibi yani olamayacak mi? e, bunu mimar bir açıklama yaptı bu hmm. taraf gazetesinde hafta başında bu taksim projesini yapan mimar. Benim ulaşım projesiyle pek ilgim yok. Bana belediye sadece üst kısmının işini verdi dedi Hı -hı. ki Hı -hı. bu kendi başına zaten. Yani bir ama bir hani kimse de bunu yani yadırgamıyor. Mesela böyle dediği Hı -hı. zaman Hı -hı. ha onun demek ilgisi yokmuş falan. Hani Bunu rahatlatıyor. Hı -hı. Hı -hı. İşte ya da koruma kurulu diyor ki işte ağaçları bizim alanımızdan çıkardılar. O işte e, çevre konusunu e, şeye Çok gitti. E, bizim alanımızdan çıktı falan. Yani bu nasıl bir e, şeydir ki profesyonelliktir ki? Tamamen e, sorgulayıcılığı yitirmiş. Kendisini böyle bir teknik ressam ya da işte bir teknik işlev yerine getiren, bütün bilgisini de bunun üstüne kurmuş olan e, bir garip e, dünyaya doğru gidersek bu Karabasan gibi bir şey. Yani ben Türkiye'nin Böyle bir geleceğe mahkum edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece Taksim ne değil ama böyle bir geleceğin karabasan gibi bizi tehdit ettiğini düşünüyorum. Temel haklarımızı elimizden almakta olduğunu düşünüyorum ve çok açıkçası korkuyorum da bir Endişelir. kaygı duyuyorum. Evet endişeliyim. Programın sonuna geldik. Değerli Nora Şeniye çok teşekkür ediyorum. Ben ee, sana teşekkür ederim. Katkılarını beklerim tekrar başka programlarda İnşallah. da. Ee, sevgili dinleyicilerimize de güzel bir hafta dileyelim. Hoşçakalın. Metro Politika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman Bol çok da biliyorum mesela. Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapusluyor ya. Kolay kolay. Bezaltı madalyan, elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde.